Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler, münafıklar ile Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar yalan uydurmak için seni dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler, kelimeleri yerlerinden ve anlamlarından uzaklaştırır, tahrife uğratır ve şöyle derler. Eğer size şu hüküm verilirse onu tutun, o verilmezse sakının. Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvaylık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır.''